16 yaşında Fen lisesini derece ile kazanmış 10. sınıf öğrencisidir. Annesi tüm öğrencilik hayatı boyunca Yağmur'un başarılığıyla dışarıya karşı övünse de baş başa kaldıklarında kendisini eleştirir sürekli yargılarmış. Yağmur hayatı boyunca annesini memnun etmek için onun takdirini kazanmak için çalışmış durmuş. Bu kadar başarılı bir akademik hayatı olan Yağmur, sosyal hayatta çekingen ve içine kapanıkmış. Hiç arkadaşı olmayan Yağmur'un özgüven sorunu yaşadığı apaçık ortadaymış. Annesi tarafından hiçbir zaman onaylanmayan Yağmur, duygularını yönetememeye başlamış. Annesi eleştirdiği zaman Yağmur ağlarsa, ''Zayıfsın, acizsin, karşımda ağlama, git odan ağla, gözüm görmesin'' şeklinde ifadeler kullanırmış annesi. Hatta bir gün Yağmur deneme sınavında sınıfta üçüncü oldu diye nasıl benim gibi bir kadının senin gibi beceriksiz güçsüz bir kızı olabilir anlamıyorum ben girsem bu sınava okul birincisi olurdum diyerek çıkışmış. Yağmur'un annesi kızından sadece akademik başarı değil, aynı zamanda kendisinin her beklentisini ve her söylediğini sorgulamadan yerine getirmesini istiyormuş. Ne giyeceğine, nereye gideceğine, ne zaman televizyon izleyeceğine, kiminle nasıl konuşacağına varıncaya kadar eleştirilen Yağmur, içinde bulunduğu durumu sanki annem olmazsa yaşayamam, o beni yönlendirmezse mahvolurum, ayakta kalamam gibi hissediyorum diye özetliyormuş. Evet, bakalım bugün uzmanımız narsist bir ebeveynle büyümeye dair neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor! merkeze selamlar, muhabbetler yeni bir adım adım insanla bizler geldik ekranlarınıza efendim sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim yine güzel bir konu, yine terapi tadında bir program olacak o yüzden bizleri dinlerken ve izlerken varsa aklınıza takılanlar lütfen sosyal medya hesaplarımız olan adım adım insandan bizlere yazmaya başlayın, burada değerlendirelim evet bugün narsis bir ebeveynle büyümekten bahsedeceğiz eğer etrafınızda ya da kendi ebeveynlerinizden birinin ya da her ikisinin narsist bir belirtiler gösterdiğini düşünüyorsanız ve bu belirtiler arasında sıkışmış kalmış çaresiz hissediyorsanız kendinizi lütfen bize ulaşın. Biz bu konuda size destek olmaya yardımcı olmaya çalışalım, tavsiyelerde bulunalım diyoruz. Ve bugün bize eşlik edecek uzmanımız, çocuk gelişimi uzmanımız Senem Yıldız hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldu. Biz de sizi gördük daha iyi olduk. Evet Teşekkür bugün e, bize eşlik edeceksiniz. Belki izleyenlerimizin sorularını da. İlerleyen dakikalarda cevaplandıracaksınız. Nasıl e, yapalım? Tabi adım adım insanda ben böyle spontan başlıyoruz. Hep doğalından, en güzelinden çaylarla kahvelerle e, sizlerle sohbet ediyor gibiyiz. Siz de öyle hissediyorsunuzdur eminim. E, ben hocama aslında biraz küyle girdik ya programa her adım adım insanda olduğu gibi. Öykümüzü değerlendireceğiz. Fakat narsistik kişilik nedir? Narsist bu dediğimiz şey ne? Bir tanımlayalım istiyorum. Neden? Çünkü biz etrafımızdaki insanlara son zamanlarda çok fazla narsist dediğimizi hissediyorum, Yaramadık. duyuyorum. Etrafınızda da görüyorsunuz. Bence tanımlamamızı öğrenirsek değil mi bu anlamda e, bazı şeyleri karıştırmayız. Evet. Ne diyorsunuz e... hocam narsizm nedir bu narsizm, narsistlik kişilik kimdir, narsist anne baba olur mu hiç gibi sorularla başlayalım isterseniz. Buyurun. Aslında e, narsizm Türkçe tanımıyla baktığımız zaman özseverlik demek. Ya bireyin kendisini sevmesi demek. Kötü de bir şey değil. Bu kötü de bir şey değil diye bakarız. Çünkü herkes biraz narsisttir zaten. Herkes biraz kendini sever. Kendini sevmezse zaten insan olma kurallarıyla ayakta duramaz. Herkes biraz kaşını sever. Herkes biraz davranışlarını sever. Herkes biraz inançlarını sever. Herkes biraz giyimini kuşamını sever. Yaptığı yemeği sever. Herkes biraz başarılığını sever sever. Fakat narsizmde temel faktör şudur. Ben varım, benden başka kimse yok. Hmm. Ya yani burası çok önemli bir şey yani. Ben varım. Önce ben varım, sonra ben varım, aslında hep ben varım. Gene ben varım. Yani bütün Canım egoların, kendim benim. Aynen öyle. Bütün egoların toplanmış, toplanmışlıklarıyla birlikte de ortaya konmuş halidir. Kendini çok değerli hissederler, çok üstün hissederler, çok ukaladırlar, gerçekten başarılıdırlar. Çünkü onlar her şeyi başarmalıdırlar. Başarı onların en önemli düsturudur. O zaman başaramadıkları tek şey şu olabilir mi? Kendini sevmeyi beceremeyenler. Şimdi kendini sevmeyi becerememek kendini kabul edememek. Evet, evet. aslında yani, kendini sevmeyi becerebilen kendini kendi tüm özellikleriyle sevendir. Çünkü hani e, narsizmin aslında oluşmasının kökünde ne var aslında bir oraya gitmek lazım. Hı hı. Yani narsizm çocukluk yıllarında oluşan bir durumdur. Evet, bir çocuk gelişimci olarak o zaman evet. size Yani çocuklarımızı narsist birey ebeveyn, e, bireyi yetiştirmeyelim diye bizim bireyallere dokunmamız lazım. Narsistlik kişilik özelliğinden bahsedeceksiniz ama şunlar şunlar oluyor da o yüzden bu özellikler çıkıyor değil. Aynen Biz öyle. Bundan, kökünden başlayın. Aynen adem. öyle şimdi e, çocuk e, belli bir yaştan sonra anne baba narsizse çocuk narsizmi seçiyor zaten. Neden çünkü çok baskın bir anne baba var. Çok baskın bir anne babanın elinde büyürken aynı zamanda da sürekli öteleyen, iten, hakaret eden, tehdit eden, teşekkür etmeyen, hep onu eleştirdiği için hep dimdik, hep onun istediği gibi bunu beceremiyorsun. Onu becermeye çalışan, güzel değilsin, güzel olmaya çalışan, başarılı değilsin, başarmaya çalışan, sen bunların hiçbirine layık değilsin, benim evladım gibi değilsin dediği için evladı olmaya çalışan gibi bu sürecin içerisinde sürekli koşuşturan bir çocuktan bazen çok ciddi anlamda narsistler çıkabiliyor. Sonra başka şeyler de oluşabiliyor. Bir kısmı narsist oluyor. Mesela çok ciddi anlamda narsist oluyor. Bir kısmı içine kapanıyor, bir kısmı savaşıyor. Anlatabiliyor muyum? De Böyle üç tane farklı alana yayılıyor. Yağmur içine kapananlar. Evet yağmur çok tamamen artık yani çünkü anneyle başa çıkamayacağını biliyor. Annesiz olamayacağını biliyor. Annesi onun için her şeyi en iyi bilir biliyor. Hem özgüveni yıkılıyor. Hem kendini çok değersiz hissediyor. Hem kendini başarısız hissediyor. Üçüncü olmuşsun sen de kimsin? Benim gibi bir ananın evladısın. Bir de utanmadan üçüncü mü oldun? Hani hitabetine karşı anne kendini içine kapatıyor ve bu noktada hani çocuğun kendini içine kapatmasını sağlıyor. Çocuk kendini tamamen içine kapanık bir hale döndürüyor ve sürekli kendine hakaret etmeye başlıyor. Kötüsün, beceriksizsin, eksiksin, hatalısın, kusurlusun sen bir hiçsin. Şimdi böyle olduğu zaman öykümüzde küçük hanım içine kapanmış bazıları savaş açıyor. Yani bu narsizm sürecinden sonra bazı çocuklar, bazı bireyler belli bir süreçten sonra savaşın içinde oluyor. Hayır ben iyiyim, hayır ben başarılıyım, hayır ben senin dediğin gibi değilim, hayır ben şuyum, hayır ben buyum İsyankar, kabulleri olmayan, Kendine göre yeni bir şekil değiştirmiş. Hangisi daha iyi diye düşünüyoruz şimdi biz uzmanlar ama. Yani aslında. de sıkıntıları Tabii var mi? ama. E, ötekinin sanki özgüveni e, daha az edelendiği için daha kolay toparlanabilir belki isyankarlıklar. Ama yağmurun durumu daha bir. Zor gibi geliyor Yani bana. ikisinde de belli sıkıntılar var. Şimdi diğeri sürekli bir savaş halinde olduğu için hayatla ne kadar sürekli savaşabilirsin? Allah aşkına yorgun. bir yerden sonra yorulursunuz. Yeter artık be, ben mi çekeceğim dünyanın kahrını dersin? Gelecek. Kendini <gülüyor> geri çeker çeker gidersin. Evet, evet. Aynı şekilde yağmur gibi olabilirsin içine kapanabilirsin bir de bir faktör daha oluşuyor çocuklarda bu faktörde kaçış. ...anneyse de, babaysa da, aileyse de, kocaysa da, akrabaysa da, narsist kimse... Ben bununla başa çıkamam. Hadi bana eyvallah diyor ve hayatını başka bir yöne doğru çekmeye çalışıyor. Çünkü narsizm birazdan soracaksın. Hani çok zor bir kişilik yapısı. Ve onlarla beraber olmak ve onlarla yaşamak gerçekten çok zor. Çok mükemmelliyetçi, çok iyi, çok başarılı, çok üstün, çok değerli, çok çok çok çokmuş gibi başta size bütün bunları hissettiriyor. Sonra siz onların istediklerinden bir ne sebze vermediğiniz anda dünyanın yerle, sizden kötüsü olan yerle yeksan ediyorlar sizi çat diye 20. kata çıkarıyorlar duygusal olarak sonra diyelim ki siz yanlışlıkla yan taraftaki binanın 20. katına bak, bak, baktınız sizi aşağıya çakıyorlar öyle bir aşağıya çakıyorlar ki ne duygu kalıyor ne düşünce kalıyor ne yaşam kalıyor ne inanç kalıyor ne değer kalıyor ne de ben kalıyor. Şimdi bu kişilerle yaşamak öyle bir anlatıyorsunuz ya ah, diyor değil mi basitçe. Aynen insana. öyle. Karı koca arasındaki biri partnerlerden birisi e, narsistse eninde sonunda belki boşanıyor. Yani kurtulabiliyor. Çoğu Kurtulamayanlar kurtulamıyor. da var. Kurtulamış çoğu kurtulamıyor. <gülüyor> Kurtulamayanlar da değil mi? var. Yani çünkü narsist kendisine bağımlı ediyor bir şekilde o kişiyi. Öyle bir ama yine de insanın ya gerçekten ağlayacağım. Annesinin ya da babasının narsist olması daha fena bir şey. Çünkü Kocanı bir şekilde atarsın, karını bir şekilde atarsın en en nihayetinde evet. koptuğu bir nokta vardır. Anne baba değişmeyecek tek kaderdir evlat gibi evet. değil mi? Senin annen baban narsisti sen hayatın boyunca sığınacağın liman ya bu başka bir şey değil anne baba. Karşılıksız, kayıtsız, şartsız bizi seven kim var dünyada anne babadan başka? Şimdi Sağlıklıysa tabii, tabii. Aslında işin gerçeği de şu biliyor musun Tuba'cığım. Onlar da kendi iç dünyalarında Tabii. dışarıda aslan kesiliyorlar ama içeride kediler. Çok güçsüzler. Dışarıda bir fırtınadan bahsediyorlar. İçeride bir yerle bile sönüp yer, yerle yeksan olabilecek durumdalar. Dışarıda çok güzel, çok çok çok çok olduklarından bahsederken içeride aynasının aynanın karşısına geçip kendilerine hakaret ediyorlar. Dışarıda başka bir dünya içeride başka bir dünya yaşıyorlar ve bu çift kişilikli bir dünya onları o kadar çok yoruyor ki ya ilerleyen süreçlerde intihar edebiliyorlar tamamen kendilerini içine kapatabiliyorlar. Çok yalnız kaldıklarını biliyoruz ya, arkadaşları evet, yok kimse çünkü çıkar odaklı oluyor. ilişkiler Aa, ve e bir süre sonra onlar insanlar, insanlar onları terk ediyor. İstemiyorlar. Kim çünkü. kalıyor? Karısı annesi babası evladı Kim kalıyor. Kim ister ki böyle biriyle yaşamayı? Anne babalarla olan ilişkilerde özellikle anne babayla ilişkide de çok tabii ki zorlanıyorlar ama belli bir zamandan sonra narsizmdeki süreçte anne babanın duygu durumuna göre, tavırlarına göre etrafındakiler ve çocuklar ona göre bir metot geliştiriyorlar. Evet. Mesela onu hiç eleştirmiyorlar, olabilirsin de olmayabilirsin de şöyle de yapabilirsin böyle de yapabilirsin hani açık, şey, açık uçlu ve large cümlelerle kesin hüküm veren cümlelerle değil rahatlatan, yumuşatan hani oraya da kayabilecek, buraya da kayabilecek cümlelerle ki o nasıl istiyorsa öyle yorumlasın. Yani ilmi siyasetin e, sahibi olmaktır. Narsiste geçinilebilir ama inanın kıvrak zekalıysanız yani dil kalıpları ihtiyaç var. O şimdi diyeceğim var. ki kıvrak zekalı bir insan narsisle nasıl böyle bir ilişki Yaşıyorlar bir bakın en emin insan. olun hayır. çok güzel göz boyuyorlar ya ilk tanışmada. Ya ilk tanışmada göz boyuyorlar dünyada ondan başka hiç kimse yok gibi bakıyorsunuz hayata evet. belli bir süreden sonra o diğer kimli lerini çıkardıklarında ise o kadar mutsuz, o kadar huzursuz oluyorsunuz ki nasıl toparlayacağınızı, ondan nasıl kurtulacağınızı, nereye doğru ilerleyeceğinizi çok da anlayamlandıramıyorsunuz. Fakat sonra onu tanıdıkça, narsist kişiliği tanıdıkça nerede eleştirmeniz gerekiyor, nerede susmanız gerekiyor, nerede övmeniz gerekiyor, nasıl yermeniz gerekiyor. Bunların hepsiyle teker, teker, teker, teker belli karar mekanizmaları alıyorsunuz ve süreci ancak bu şekilde yönetiyorsunuz. Kimse, anneyse, babaysa, kardeşse, gelinse, yakın ise, ama arkadaşsa ama eşse, bir yerden sonra çok farklılaşabiliyorsunuz. Çünkü özellikle narsizmde eşlerde şöyle bir durum var. Ya ben ya ben. Mesela kadın ya da erkek şunu yapabiliyor. Ben en önemliyim, ben en değerliyim, ben en üstünüm. Eğer kadın ya da koca onu gerçek anlamda istediği noktada tatmin etmezse bu bir kediyse aslan tarafını gösteriyor. Ve o aslan tarafıyla beyefendiyi ya da hanımefendiyi Öyle bir parçalıyor ki bu sefer adam ya da kadın korkusundan ondan uzaklaşamıyor. Diyor ki eyvah ben bir şey yaparsam e, bunun yapabileceği hiçbir şeye cevap veremem. Çok ciddi korkuyor ve diyor ki aman hocam ben şöyle davranmalıyım karıma. Aman hocam ben böyle davranmalıyım kocama ya da kaynanama ya da anneme ya da işte kardeşime biz böyle yap sen ne diyorsun hocam? Biz ona eleştiride bulunsak yakar yıkar ortalığı, hepimizi öldürür, hepimizi döver. Öyle korkutuyor ki karşıdakileri tavırlarıyla ve davranışlarıyla sonrasında etrafındakiler siniyor ve geri çekiliyor. Fakat bilmeleri gereken en önemli şey şu, narsizmde eğer insan bu kadar fevri davranıyorsa onun özünde kendi dünyasında çok korkaklar. Gerçekten çok korkaklar ve Ürkekler. O yüzden eleştiriyi kabul etmiyorlar. Çünkü eleştirildikleri şeylerin hepsinin kendinde var olduklarını biliyorlar. Onunla savaşmadıkları için onu kabul edip büyüttükleri besledikleri için besledikleri şeye hakaret edildiğinde ondan gerçek anlamda rahatsız oluyorlar. Evet. Aslında narsist kişilik tipinin e, hocam o kadar güzel özetledi ki peki biz Yağmur'un ailesi üzerinden biraz gidelim mi öyküye? E, birazdan Yine hatırlatmamı yapmış olayım şöyle göz ucuyla bakın dizimde duruyor telefon ee, size sosyal medyadan bize ulaşın diye. Şuracıktayız aramızda bir tek ekran var adım adım insan instagram hesabındayız efendim lütfen bu hesabı hem takibe alın hem güzel yorumlarınızı geri bildirimlerinizi istek ve önerilerinizi de yazın bizlere efendim okuyorum yayında. Ee, ve tabii ki sorularınızı birazdan yayında e, okuyacağız değerlendireceğiz. Narsist ebeveynle yaşamak yani narsist bir annenin elinde büyüyen bir kız çocuğu bir erkek çocuğu onu gelecekte neler bekliyoruz. Aslında gelecekte nasıl bir profil bu topluma kazandırılıyor? Çünkü hepimiz anne olarak çocuklarımızı bu topluma emanet edeceğiz ama bir şeyler katacağız. Onların içindeki o rezervleri kullanacağız, onları bir hale yola getireceğiz ki bu toplumun bir bireyi olsun ama kaliteli bireyler yetiştirmek asıl mesele değil mi? Evet. Ee, Kalite derken tabii ki manevi değerleri, milli ve manevi değerleri ön planda ilime bilime maneviyata e, vatan sevgisine önem veren değil mi bu ülkeye hizmet edecek erler efendim vatandaşlar yetiştirmek bizim İnşallah. en öncelikli vazifemiz görevimiz ve adım adım insanda buna hizmet etmeye devam ediyor ki bugün de ebeveynlere sesleniyoruz belki narsistik kişilik özelliğiniz yok narsistik kişilik bozukluğunuz yok ama belki de Yağmur'un annesi gibi bazen siz de o davranışları sergiliyor olabilirsiniz çocuklarınıza yani o beklentiler acaba kendisi bir birey olabiliyor mu? o hani Bir civcivin yumurtanın kabuğunu kırması gibi çıkmasına müsaade mi ediyoruz yoksa biz balyozu indirip kabuğu mu kırıyoruz? Bu çok önemli. Ben buna benzetiyorum biraz çocuk yetiştirmeyi. mükemmeliyetçi otoriter, narsis eğilimli olan çok böyle kontrolcü ebeveynler maalesef o yumurtanın kabuğunu kendisi kırıyor. Kendi istiyor çıkmasına <gülüyor> ama biz biliyoruz ki o civciv o gücü bulacak, olgunlaşacak, tekmeyi atabilecek ki o yumurtanın kabuğuna çıksın. O bilir zamanını biz değil. Belki burada sınırı çizmek kendi adımıza. Çok Anne önemli. babaysak bile sınırımızı belirlemeli. Peki hocam biraz yağmuru değerlendirelim. Yağmur size geliyor diyor ki annem siz yaşayamayacak gibi hissediyorum. O beni yönlendirmezse, o bana neyi nasıl yapacağımı söylemezse bu hayatta yaşayabilecek yaşayamayacak mı gibi geliyorum. Der. Anne evet. yağmur annesinin narsist olduğunu henüz bilmez. Yaşıyı gereği, belki eğitimi de gereği. Şu yüzden gelecek size Yağmur 20'li yaşlarda. Annemi kaybetmekten çok korkuyorum. Çok depresif hissediyorum kendimi. Kendime hiç gü özgüvenim yok, hiç arkadaşım yok diye Bunu gelecek. Büyük kendimi. ihtimalle bunlarla gelecek. Yani benim bir narsis annem var ben nasıl baş edeceğim diye gelmeyecek. O e, anneyle yaşamanın bedelleri bunlar. Bununla geldi size. Ne yapacağız, ne söyleyeceğiz ama şu anki yaşıyla. Annende neyi değiştirseydik sen daha mutlu olurdun sorusunu soracağız. Evet, çok güzel. Yani... Çünkü farkında olmadan çocuklarımızın üzerindeki narsist belirtilerimiz çok fazla ve çok yüksek ya tıpkı Yağmur'un annesinde olduğu gibi. İşte benim kızım sen, sen üçüncü olamazsın, sen birinci olmalısın, sen şöyle yapmalısın, sen böyle yapmalısın, sen şunu yapmalısın, sen öyle yapmalısın. Annen de neyi değiştirirsek sen daha mutlu olursun ya da sen daha neleri düzeltirsen Annen seni daha mutlu hissettirecek, sana daha mutlu hissettirecek. Bakın bir ters köşe soru da sorulabilir. Sen daha neleri güzel yaparsan annen mutlu olacak. O zaman çocuk duracak ve düşünecek. Diyecek ki ben ne yaparsam yapayım annem zaten mutlu olmuyor ki. Ha mesele annemi mi mutlu etmek yoksa önce kendinde mutlu olduklarını mı belirlemek? Sonra bir başka soru da bu olmalı. Anlatabiliyor muyum? Biz eğitim verirken, davranış değiştirme eğitimleri verirken terapist kardeşlerimize hep bunu söyleriz. Bu soruları hep sorun. de neler var? Kendinin ne kadar farkındasın? Neleri güzel başardın? Neleri başaramadın? Hı hı. Ne seni mutlu ediyor? Ne seni mutsuz ediyor? Annendeki hangi davranışlar seni mutlu ederken annenin hangi davranışları Senin. seni mutsuz hissettiriyor? Bunların hepsinin sorularını sorarak aslında çocuğa ya da bireye kendinin karşı taraftaki insan tarafından maruz kaldığı duyguların kendindeki olumsuz taraflarını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Aa ben derste çalışıyorum, ben arkadaşlarım gezmeye gidiyor ben gezmeye gitmiyorum mesela. Bugün mesela bir çocukla çalıştık yani 7-24 çalışıyor çocuk. Ders çalışıyor. DGS'ye hazırlanıyor yavrum gece gündüz çalışıyor. Gündüz anlatabiliyor, muyum? Yani ben, çocuğu, evet, yani çok... anlatabiliyor muyum? Bir erkek çocuğu. Anlatabiliyor muyum? Bir erkek çocuğu. Bir de pandemi süreci zaten evet. e, bazı şeyleri kısıtladı ya. Bunun üzerine bir de aileler eğer daha çok kısıtlama getirirse ya bu çocukları cidden zihinsel anlamda kaybederiz bakın. Dikkat editmek yani gerekiyor. Yani oynamak istiyor, spor yapmak istiyor, futbol oynamak istiyor ama okuldaki öğretmenler başka ödev istiyor. Özel ders hocaları başka bir şey istiyor. Anne babalar başka bir şey istiyor ve çocuk bu arada sıkışmış ve kalmış. Hı. Ve çocuk sürekli şunu söylüyor. Ben annemle babamın bana yaptıklarına bak seni özel derse de gönderiyoruz. Hmm. Bak seni abine ablana kardeşlerine yapmadığını da sana yapıyoruz. Evet. Bunlar hep birer narsist özellik aslında. Bak sen şöyle bir adamın oğlusun, böyle bir adamın kız, işte, e, böyle bir kadının evladısın, senin abin şu meslekte, ablan bu meslekte hmm. bak senin şöyle olma lüksün yok gibi cümleler bile çocuğun İçine pısıp bir dakika ya ben nereye düştüm? Bura neresi? Ben nasıl buluyorum ne ben ol, çıkacağım? Ne, ne yaparsam ne olurumu düşünüyor. Aynen Halbuki öyle. ben nasıl biriyim keşfedemiyor. Hiçbir şey keşfedemiyor. Halbuki bizim biz nasıl biriyiz? Yani şöyle düşünün bir çocuğun üstüne 5 kiloyu kaldıracak bir çocuğun üstüne 50 kiloyu yığıyoruz. Diyoruz ki sen kaldıramadın 50 kiloyu. Evet. Kardeşim kaç kilo kaldırdığına baktın mı bu çocuğun sen bir? Bu sebeple anne babaların. Çok dikkatli olması, çocuğu eleştirmekten uzak durması, narsizmle ilgili, öfkeyle ilgili, değersizlikle ilgili, eleştiriyle ilgili, evlatlarının eksik yaptıklarına karşı ciddi bir tepkiyle ilgili sıkıntıları varsa acil yardım alsınlar. Peki Yağmur mesela ne giyeceğine, kimle nasıl konuşacağına karışan bir anne var ya sonuçta Yağmur 16 yaşında. Ee, yani şöyle bir şey 4 yaşında değil 3 evet, yaşında da değil evet. yani annenin tamamen %100 sorumluluğunda olan bir çocuk değil ama evet ebeveynlerimizin sorumluluğundayız hala en azından yasal anlamda 18 yaş öncesi değil mi? Buna rağmen ailelerimize nasıl davranabiliriz ne kadar hayır diyebiliriz ya da bu hayırı nasıl ifade edebiliriz? Şimdi bakın, Yağmur da... burada bir sınır koyacak annesi anne narsist, narsist bir anne. Evet anne narsist olduğu için ne yaparsa yapsın Yağmur bu duygu durumundan çıkamaz. Çıkamaz çünkü ne yaparsa annesinin ona bir cevabı olacak. Yağmur burada babasından yardım alacak. Evet. Yağmur burada bir ablası varsa ablasından yardım alacak. Ya da annesinin bir kız kardeşi varsa, babaanne varsa, hala varsa, amca varsa, dayı, dayı şey. varsa. A evet tabii diyecek ki onlara yani ben ne yaparsam yapayım annem mutlu olmuyor. Ama ben iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Daha yağmura iyi şeyler yaptığını düşündürtmeliyiz. Evet, Birinci basamağa gidecek. Evet, kesinlikle. Bunu yani yapıyoruz. hani farkındalık kazandırmak evet. diyoruz ya biz buna. Bireyin kendiyle ilgili iyi ya da kötü yaptıklarını fark etmesi, yani farkındalık kazandırmak diyoruz. Farkındalık kazandırdığınız zaman doğrularını da yanlışlarını da o iç süzgecinde birey kendi kendine geçiriyor zaten. Devam ettiriyor. Önce bunu yapmaya zaten bunu ateşlediğiniz zaman gerisi tak tak tak gelecek. Ya çocuğun kendini ya da bireyin kendini net olarak düşünmesi lazım. Ama ben böyleyim aslında. Neden bu kadar eleştiriliyorum? Evet. Annem beni neden eleştiriyor? Annem beni neden hani değersiz hissettiriyor? Aslında ben şunu başarıyorum. Ya sınıfta üçüncü olmuşum. Bu az bir şey mi? Hı -hı. Sınıfta sonucu yani olanlar ki... Daha ne <gülüyor> olacak <gülüyor> yani denizli? Yani, yani, yani bunları yapmasına evet. rağmen ve bunlarla ilgili olmasına rağmen. Tabii şimdi şöyle de bir durum var. Sen kötüsün. Sen şöylesin, sen böylesin, sen şusun, sen busun eleştirisine maruz kalmış bir anne ve babanın ben çocuklarıma bunu yapmayacağım deyip tamamen larç bırakan bir tarafı ile çünkü son dönemde narsizmle ilgili ve narsizm belirtileriyle ilgili çok büyük bir patlama var aslında. Ben hani bir çocuk gelişme uzmanı olarak ve bir aile danışmanı olarak bu noktada çok fazla farkındalık görüyorum. Yani benim çocuğum şöyle olmalı ben sana onu verdim. Senem hocam neyi eksik? Odası dört dörtlük. Bizim çocukluğumuzda odamız mı vardı? İşte yemesi içmesi dört dörtlük istedikleri önlerinde biz her şeyi onlara sunuyoruz. Biz açlık da gördük, fakirlik de gördük, şunu da gördük, bunu da gördük. Anlatabiliyor muyum? Biz bütün bunları gördük ama bunlara rağmen biz hani ona her şeyi sunuyoruz. Onun ne yapacağı tek şey ders çalışmak ya da yapacağı tek şey benim istediklerimi yapmak. Bakın cümleye bakar mısınız? Evet. Benim istediklerimi yapmak. Arkadaş sen bunu doğurdun diye ya da sen bunun babası olma hakkını kazandın diye onun istediği şekilde gelişmesine, değişmesine, şekillenmesine sen bugün izin vermezsen Yarın arkadaşı ona izin vermeyecek, yarın eşi ona izin vermeyecek, yarın kayınvalidesi kayınpederi ona izin vermeyecek, yarın çalıştığı yerde ona izin vermeyecekler ve belki çok iyi bir deha o dehalı ile birlikte çok iyi şeyler ve projeler çıkaracakken silik kalacak ve susacak. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Peki şöyle e, bir soru, farklı bir soru. Herkes tepsionlarda aynı soruları soruyor. Ben diyeyim acaba farklı ne miyim? <gülüyor> narsist olduğunu bildiğimiz bir insan iyi bir insan olamaz. İyi bir anne olamaz mı narsist biriiden? Narsistik özellikleri olan birisi. Narsistik özellikleri olan bir insan iyi bir insan olabilir. Zaten bir tarafları çok iyi. Hı -hı. Taraflar çatışması var aslında burada. İçiş tarafta değil mi? Şimdi buraya gelmek istiyorum. Hani az önce dedi ki hocam bak çok güzel bir yer yakaladık. Beraber yakaladık. Yakalamış olalım. <gülüyor> İçinde dedi çatışma yaşıyor. Tabii. İki, bir, i̇ki kişilik varmış gibi davranıyor. Bir tarafı özgüven, eksikliği yaşayan, aciz, yalnız, savunmasız ve gerçekten desteğe ihtiyacı var. Çünkü zaten narsist bireylerin etrafında bir, bir ya da birkaç kişi vardır... Onlar bir gitse, onları bir kaybetse hayatı çöker. Çünkü onları besleyen kaynak o. Narsizmini onlar üzerinden yaşıyor zaten. Evet tabii ki. Böyle bir özellik var. Narsiz bir insan iyiyse, biz o iyilik yanlarıyla, Yağmur bunu keşfedebilirse belki annesinin o iyi narsiz yanına kayabilerek belki özgürlüğüne kavuşabilir mi gibi bir aklıma suç Annenin geldi. şefkatine ha. yönelebilirse, bakın hayattaki her şeyin tek ilacı sevgidir. Evet. Narsistleri de sevelim. Evet. Çünkü onlar kendilerini bile sevmeyi bilmiyorlar. Yani. yani kendilerini çok sevdiklerini zannediyorlar evet. ama zavallılar aslında kendilerini hiç sevmiyorlar. Evet. Sürekli kendilerine hakaret ediyorlar. Ama senin şefkatli bir anne olman, senin bana merhamet ediyor olman, senin odamı temizliyor olman, senin benim için güzel yemekler pişiriyor olman, senin benim için alışveriş yapıyor olman. Varlığını onaylattırıyor. Evet. Ha, Bu yani ya. iyi yaptıkları şeylerin üstüne vurgulama yaparak pekiştirmek, pekiştirme sağlamak, o zaman o süreci çok daha iyi bir şekilde götürmemizi sağlayacak. Aslında yer yön değiştiriyoruz, savunma mekanizması uyguluyoruz. Yani asistle yaşam stratejik bir, bir satraç gibi. Ya çok zor. Ne atıyorsun yani? Yani çok Dedim zor. Ya, Kilo oyunu. Yani A'dan Z'ye şey böyle ciddi bir akıl oyununun içine giriyorsun ve her adımında, her hamlende bir oturup düşünüyorsun. Buradan mı gitmeliyim, böyle mi gitmeliyim, böyle mi atlamalıyım? Nasıl yapmalıyım yani, ki? Ciddi bir hayat, o, kolay ya, bir hayat değil. Bakın çok zor bir hayat olduğu için eğer eş değilse, eğer anne baba değilse anlatabiliyor muyum? Çok da ee, hani, yaklaşmayın diyebilirim. Uzaklaşmakta fayda var. Eğer eşse de bakın e, hanımefendi ya da beyefendi narsistse. Ee, ve çocuklar varsa ve çocuklar bu durumdan gerçekten çok ciddi anlamda zarar görüyorlarsa biz evliliklerin bitmesinden yana değiliz, biz boşanmalardan yana değiliz. Ama gelecekte ya çok öfkeli ya çok narsist ya çok savaş eri bir çocuğun oluşmasına sebebiyet vermektense ya da birçok çocuğun oluşmasına sebebiyet vermektense bu evliliği bitirmenin her zaman için çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü sürekli bağıran, sürekli hakaret eden, sürekli kızan, eleştiriye tahammülü olmayan, sürekli pof poflanmak isteyen, çünkü etraflarında hiç kimse kalmadığı için narsistlerin, en yakınlarında kim varsa sürekli onlarla savaş halindeler. Bu yüzden o kadar acı bir durum ki bununla yaşanmaz yani. Bu toparlanabiliniyorsa, terapiyle düzelebiliniyorsa, psikiyatrik ilaçlarla düzenlebiliniyorsa önce bu yola gitmek evet. zaten. Bir psikiyatristle konuşmak, klinik anlamda bulguları belirlemek, ona yönelik bir ilaç tedavisine başlamak ve bir psikoterapi almasını sağlamak, sonra çocukların ve eşin aile danışmanlığı şeklinde ya da bireysel danışmanlık şeklinde ne kadar tahribata uğradığını belirlemek ve sonrasında adım adım ilerlemek, düzelme oluyorsa... Ne kadar iyi evet. ama taraflar çatışması söz konusu olduğu için artık patolojik boyuta doğru gittiği için biraz da hani sonrasında şizoid bozukluğa doğru belki ilerleyeceği için çünkü ileri bir narsizmde bu da söz konusu kendi içlerinde kendilerine ait bir dünya kuruyorlar. O dünyalarda hep en onlar en zeki en güzel en başarılı en en onlar terk edilemezler bakın. Çok enteresan. Onlar tercih. Sen beni kovmuyorsun, ben sana evet, aidiyorum diye. Terk edilemezler. Evet. Ben hani ben çok özelim. O kim ki beni terk edebiliyor? İşte nişanlısı için bunu söyleyebiliyor. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Ee, arkadaşı için söylüyor. O kim ki benim hani arkadaşlığımı reddediyor? O nerede? Ben onu terk ettim. Ben onun için bir lütufum. Ama bakın ben onu terk ettim derken sadece bunu cümle olarak söylemiyor. Onun altında. Öyle eziyetler edebiliyor ki bir tarafları çok iyi ve çok mükemmelken bir taraflarında bir yırtıcı kedi, yırtıcı bir aslan söz konusu olabiliyor. O yüzden çok dikkatli davranmak gerekiyor. Evet. Her türlü şey yapabilir. Bir narsistle düşman olmamaya çalışır. Aynen öyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Her şeyi yapabilir. Yalan söyleyebilir, hakaret edebilir, kızabilir, evet. küfredebilir. Bir sürü oyun çıkarabilir evet. size. Peki hocam değerlendirmeleri yaparken öykümüzle ilgili genel anlamda bir narsist bebeğine büyümek. Bu kadar özelliklerinden bahsederken her profilden anlattınız nitekim narsist birini. Çocuk Yetiştiyse onun yanında bir çocuk yetiştirdiyse bu çocuk anlattınız programın evet. başında hani ya şöyle ya böyle olacak diye. Bu çocuğun gelecekte daha detaya girerek nasıl bir evlilik yapabilir mesela? Hangi handikaplara düşebilir? İş hayatı, okul hayatı ya bu kadar özgüvensiz olacağı için ben özellikle şunu merak ediyorum. Daha çok narsis bir ebeveynle sindirilmiş çocuklar olduğu için sindirilmiş böyle pıstırılmış çocukların Üzeri etkisinden biraz bahsedelim mi? Nelerle karşılaşabilir ki? Birazdan narsist bir çocuk yetiştirmemek için neler yapmalıyız diye birisi soru sormuş. Geleceğim adım adım insana birazdan. Bu soruyu hocam cevaplasın. Sizden gelen soruları adım adım insandan okumaya başlayacağım. Yaza durun. Buyurun hocam. Şimdi tabii e, ilerleyen dönemlerde bu tür çocuklar e, ya çok pısırık, ya çok içine kapanık, ya çok konuşmayan ve ya, ya da çok agresif, çok patlayan. Ya da işte sürekli süreçten kaçan insanlar dedi ki üç farklı evet. insan oluyor. Hangi insan tipolojisine sahip olursa olsunlar. Hani o 6-11 yaşa süreci sünger model yaş. Hani o emme bir sünger gibi düşünün. Ne görüyorsa beyin onu emiyor sonra da sıkıyor dedik ya. Hı -hı. Öyle ya da böyle annelerine babalarına benzeyen birilerini seçiyorlar. Yani narsis bir. Tipoloji. Yani seçmeyen çok ender hı hı. seçiyorlar ya çok uzaklaşıyorlar ve çok baskın oluyorlar ve hani annem beni ezmişti annem bana böyle davranmıştı böyle hakaret etmişti böyle yapmıştı kendimi ezdirmemeliyim kendime hakaret ettirmemeliyim diye içlerine bir zırh giyiyorlar ve şöyle geziyorlar hı hı. biz onu görüyoruz ki içeride 3-4 tane kazık var. Ve o kazıklardan ne sola dönebiliyorlar. Tabii ki bunlar savunma mekanizmaları. Böyle olabiliyorlar anlatabiliyor muyum? Ya da hani çok normalleşebiliyorlar mı? Erken evlendilerse, erken evden çıktılarsa, farklı bir şehirde okudularsa, baba daha yumuşak ve daha mülayimse, akrabalar daha sıcak ve daha sevecense, tek bir narsistle bir savaşın içinde olmasına rağmen kızım annen böyle yani yapacak bir şey yok. İşte anneannecim anneni biz de idare ediyoruz. Hani o aslında seviyor ama sevmeyi bilmiyor. Hmm. Sevmenin bu olduğunu zannediyor. Biz idare ediyoruz. Sen de idare ettiğin için teşekkür ederim gibi konuşmaların yapıldığı bir süreçte bu çocuklar biraz daha normal insanlarla iletişim ve ilişki kurabiliyorlar. Ama bir türlü hayır bilmiyorum. Çok ciddi zarar veriyor. Sosyal hayatına, bireysel hayatına, ikili ilişkilerine bunlar önemli. Dehasınız ve susuyorsunuz senizi? Evet. Evet. Ve güven sorunu oluşuyor. Tabii. En yakınınız, sizi dünyaya getirmeye vesile olan anneniz tarafından kabullenilmediysek, değil mi? Onaylanmadıysak bu arada sak-suk diye konuşuyorum ya, yani biz dili kullanıyorum ya, yeri gelmişken şöyle söyleyeyim. hani Bu tarz ifadeler kullanıyoruz biz ve bazı vaka örneklerini anlatıyoruz. Ee, bunlar efendim bizim kendi hayatımızda yaşadığımız için anlattığımız şeyler değil. Bunu ben bir şöyle parantez açarak ifade etmek istiyorum. Çünkü bazı duyumlar aldım ben. Burada anlattığımız bazı şeyleri sanki biz kendi evimizde, evliliğimizde, karı-koca ilişkilerimizde yaşıyoruz da, onlardan bu üzere bizde, onları anlatıyormuş gibi bir algı oluşabiliyor bir grup insanın, kafasında. Ee, ben haftada 8-9 tane danışan alıyorum ve onlarla besleniyorum aynı zamanda. Yani psikolojik olarak Tabii. eğitim bizim için o. Şimdi biz bir sürü insan hikayesi duyuyoruz. Benim burada anlattığım öyküler en Anlatılabilecekler, daha anlatılamayacak derinlerde çok daha böyle kaldıramayacağınız hikayelerle çalışıyoruz biz gerçek öykülerle. Şimdi bir psikolog size bir şey anlattığı zaman ha bunun kocası böyle demiyor, hmm, bunun evliliği böyle ki, annesi demek ki böyle, hmm, çocuğuyla böyle. Ha, demek ki evliğinde bunu yaşıyor da ondan böyle mesajlar veriyor gibi şeyler algıladığınızda bu e, sizin... Kendi dünyalarına bir de... Kendi, <gülüyor> kendi dünyanıza dönmeniz gerekiyor çünkü bizler yüzlerce binlerce insanın hayatına dokunuyoruz ve onların hayat hikayelerini dinliyoruz. O yüzden... Onları aktarırken burada biz toplumsal bir vazife üstleniyoruz. O yüzden bu okumalarınızı aklınızı başınızı alarak yapın diye o grup insanlara ben ifade etmek istiyorum. Her zaman yayınımda mesaj verirken aklı selim olmaya davet ediyorum o bir grup insanı ki bir psikoloğun konuştuğu şeyler geride bir sürü insanın ayak izlerinden geldiği içindir. Evet. Siz de aynı şekilde değil mi? Evet kesinlikle. Yani bu o kadar önemli. çok insanla konuşuyor, o kadar çok insanın derdini dinliyoruz evet. ki. Genelleyerek konuşmaya çalışıyoruz. Her şeyden bir şey sunmaya çalışıyoruz. Tabii ben gidip de bir danışanımı birebir anlatsam ne kadar etik olabilir. O yüzden bunun gibi bir sürü örnekler olduğu Ama bunları örnek verirken, Biz örneğini dilini ha, kullanıyorum şimdi ben. Şimdi bunu bu örnek verirken de hani bu sizin için de geçerli. Bu bizim için de geçerli. Biz aslında burada bizi seyredenlere de hani hayatta sadece siz yaşamıyorsunuz. Tabii. Bakın herkes bir şeyler yaşayabiliyor anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki, tabii. Aslında yapmaya çalıştığımız şey bir genelleme Hı -hı. ama anlatmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ama süreci bu şekilde çerçeveleyen insanlar dönüp kendi içlerinde, kendi evet. duygu dünyalarına bakmalılar. Yani tabii ki biz sergilemediğimiz için özel hayatımızı sayfalarımızda, sosyal medya hesabımızda hocamın da benim de bir uzman sayfası nasıl olur öyledir. Öyle, öyle. Hani kocamızla çocuğumuzla viç viç viç fotoğraflar yayınlamıyoruz. Evliliğimizdeki, aile hayatımızdaki mutlulukları gözlerinize sokmuyoruz toplum olarak. İçimizde mahrem hayatımızı her anlamda içimizde ve evimizde yaşadığımız şey Doğru olan da bu. Söylediklerimizde zaten işte bunlar yayınlamıyor bir şeyler, bir şey problemleri var. <gülüyor> bir şeyler algılanmış bir grup kafa yapısı tarafından. Üzülüyorum tabii ben. Tabii sen şimdi İşleri, güçleri çok gözeninde insan... olunca böyle bir açıklama yapmaya da gerek duyuyorsun. Gerek Çünkü bunu Anladım. algılamasınlar. Arka evet, perdesi var. Farklısın. Bu açıklamayı kamuoyuna sunuyorum. Ki bir sürü şey yaşıyorum ben. Yani fotoğraflarım farklı sitelerde farklı amaçlarla kullanılıyor. Bir avukatımla görüşme yaptım. Bir dava sürecine başlatabilirim. Bunları ben bu ekrandaysam ve Diyanet TV'nin ekranındaysam. Evet benim nasıl sosyal medyamda nasıl davranmam gerekir dikkat etmem gerekir ve benim yayınlarımı ya da fotoğraflarımı nerede nasıl kullanacaklarsa onu takibini de yapmam gerekiyor. Birileri bir yerlerde hakkımızda her zaman bir şeyler konuşabilir. Her zaman hasetlik fesatlık kıskançlık olabilir. Bizim bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Benim yığınla işim var. Yığınla hocam. Benim 7, yani 24 saat bana yetmiyor. Size de yetmiyor. Evet ben çok O yüzden bizim şimdi işimize yetmiştim. dönelim efendim. <gülüyor> tamam toparlıyoruz. Evet e, hiç de rejiden uyarı gelmedi. Yeter artık sus diye. Sevgili rejide dikkat ne diyecek bu acaba diye dinliyor mu? Efendim kıymetli izleyenlerimiz, canlarımız ciğerlerimiz, sizlerin adım adım insana yazdığı mesajlara başlayalım. Ve e, narsist bir ebeveynle büyüyorsak neler yaşıyoruz bunları konuşuyoruz ya. Gelen bir soru var çok doğuşuma gitti. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. 5 aylık. Bir bebeğim var Allah bağışlasın efendim ama daha şimdiden sürekli kızım üzerinde sınırlamalar yapıyorum kimseyle kalmasın kimse ona bakmasın kimse ellemesin bu tutum kendime karşı da var ve kızıma karşı da oluştu böyle devam ederse iyi şeyler olmaz değil mi hocam e, demiş kız çocuğundan bahsetmiş. Anne yazıyor bunu. Evet hocama soralım nasıl değerlendirecek bu yani meseleyi? Şimdi bebek beş aylık olunca ve bir de kendisiyle de ilgili aynı şeyleri düşününce bir seviyede çok ciddi bir kaygısı ve korkusu var. Evet. Onun üzerine acilen bir çalışma yaptırsın kendisine. Hı hı. Yani bir, bir uzman yani evet. bireysel olarak kendisi. Evet. Ne var? Dokunursalar ona baksalar ne olacağından korkuyor? Yani kaybetme korkusu var. Hani bir düzenin bozulmasıyla ilgili bir korku var gibi. Hani burada çok üç dört tane ciddi şey olabilir. Kendisiyle ilgili süreci yönetmek adına ve sonra çocuğunun bu kadar kollayan bir anne olmadan e, dolayı da sıkıntı yaşayacağı için, çocuk da sıkıntı yaşayacağı için hı hı. acilen bir e, terapistle görüşürse çok işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü sağlıklı bir süreç değil. Değil. Teşekkür ediyoruz çok güzel ee, ve farkındalı, anlatmış maşallah. Evet Farkındalı olan bir anne zaten. E, o yüzden yapılması gerekeni bence şu an anlamışsınızdır diye umut ediyorum. 29 yaşında iki çocuk annesiyim diyen bir izleyenimiz şu an yazmış. Narsist bir abla ile büyüdüm hala onun fikrini almadan alışveriş yapamıyorum. Hmm. misafirime ne ikram etsem diye bile ona danışıyorum Hayatımda etkisi çok büyük bu program sayesinde farkına vardım bu normal mi demiş yani 29 yaşında fark ediyor bu program sayesinde müthiş bir şey işte şu mesaj bile benim var ya böyle kelebekler gibi uçarak gideceğim evvel inşallah Teşekkür ediyoruz, değil mi? müthiş bir şey bir kişiye farkındalık uyandırmak 29 yaşında bir kadın peki şu mesajı da verelim Dedim ya ileride hayatını nasıl etkiliyor. Narsist bir ebeveynle büyümek. Abi olur abla olur. Hala teyze kim bakıyorsa kim ilgileniyorsa. Böyle biriyle büyüdükten sonra evleniyor. Kendi bireysel hayatını kuruyor ama bireysel hayatını kuramıyor. O evi de yöneten narsist anne abla işte kimse. Evliliği de yöneten o. Burada farkına varmış peki. Farkına varmayanlar için ya da varmak üzere ama peki vardım şimdi ne yapacağım? Şimdi ben onu nasıl duracağım? Şimdi danışmamaya başlayınca narsist abla ne oluyor ya? Sen bana hep soruyordun ne oldun sen diyebilir. Danışacak, danışmaya devam edecek ama farkındalığı arttığı için onu yönetmeyi öğrenecek. Söylediğinin yüzde yetmiş beşini yapmayacak yüzde yirmi beşini yapacak gibi. Anlatabiliyor muyum? Yavaş yavaş kırpacak. Böyle de yapabilirim şöyle de yapabilirim arada bir soruyor gibi olacak ama sormuyor gibi de olacak yapıyor olacak ama yapmıyor gibi de olacak eğer abla narsist kişilik sen bana şunu sormadın sen bana böyle demedin sen neden benden fikir almıyorsun gibi bir şey söylediğinde de yine şunu söyleyecek beni o kadar güzel yetiştirdin ki. Artık sana sormadan tıpkı senin düşüncelerin gibi hareket ediyorum. Şimdi, yine İlmi Yaset. <gülüyor> hocam çok tatlı. Çünkü burada neyi söyledi hocam? Çok kilit bir nokta söyledi. Bakın evet. narsistle onun övgüye ihtiyacı var. Onun takdir edilmeye, onun alkışlanmaya ihtiyacı var. Teşekkür o zaman ne yaptı? Ben seni alkışlayacağım, seni onaylayacağım, seni öveceğim ve böylece özgürlüğümü alacağım senden. Yani... Bana o kadar çok şey kattın ki, üzerimde çok şey inşa ettin ve beni yalnız ve birey olarak yola devam etmem için yetiştirdin. Sana çok teşekkür ederim dediğinizde kavga etmezsiniz. Ama şunu yaparsanız bir narsiste, yeter artık bıktım senden. Hayatım sürekli seninimdi, her şeyime sen karar verdin. Bıktım artık senden derseniz hayatınızı cehenneme çevirir. Mahveder sizi. İşte bu. Hayatınızı cehenneme çevirir. Evet. O yüzden hani e, sorun bağırmak, çağırmak mı? Yoksa sorun çözüme ulaşmak mı? Hangisini istediğinize bakın ve ona göre hareket edin. İstediğimiz bu sevgili seyircilerimizden. Evet. Şimdi soruları hızlı hızlı gidelim. Güzel sorular geliyor. E, DM'ye de bakacağım, yorumlara da bakacağım. Efendim adım adım insan Instagram hesabındayız. Bir de hatırlatıyorum. Vaktimiz de güzel. Soru cevap yapmak için çok verimli bir zaman. E, bir izleyenimiz. Evlatlarının ve eşinin hatalarını yüzünden... E, e, Evlatlarının, pardon federsiniz evlatlarının ve eşinin hataları yüzünden utanç duymak ve onları yargılamak o kişinin narsist olduğunun bir işareti midir demiş. Algılayamadığım için tekrar okudum soruyu. Bir daha Şöyle bir şey Sakin. diyor ki bir kadın düşünün hocam. Tamam. Kendi çocukları ve eşinin yaptığı hatalar yüzünden utanç duyuyor. Tamam olabilir. Ve onları yargılıyor. Hı hmm. hı. O kişinin narsist olduğu işareti midir? Ya da bu kadının kocası bunu yapıyor. Yani kendisinden veya çocuklarından utanç duyuyor ve onu yargılıyor. İki türlü de yorumlamaya çalıştım bu mesajı, bu yorumu. Ee, bu o kişinin narsist olduğu anlamına geliyor. Yok çok anlamına gelmez. Yani orada normal sıradan bir eleştiri, sıradan bir yargı söz konusu olabilir niye bu soruyu da çok e, istekli okudum? Çünkü biz her e, bizi yargılayana narsist diyoruz. Her bize bir şey yapana bu kadar kolay değil. Biz bile kırk takla atıyoruz narsizm tanısını doğru mu koyuyoruz, doğru mu alıyoruz. Kaldı ki psikologlar tanı koymaz. Bu da bir yasal bir şeydir. Psikologlar tanıyı belirler ve bu tanıyı bir psikiyatristin onaylaması gerekir. Kesinlikle. Biz bile bu kadar düşünürken mesela bu davranış narsist olduğu anlamına gelmez. Başka elementlerin olması gerekiyor. Bir kişiye bir ebeveyne bile. Tam bir narsizm kişilik bozukluğunun. Element Onaylanması için e, kesinlikle bir e, psikiyatrist tarafından teşhis konması olması lazım. Hatta bir tane bile değil. Hı. Gerekiyorsa birkaç tane psikiyatriste gidilmelidir. Ve o şekilde hani sonuçlandırılmalıdır. Hani çok öfkelenebilirler, ani duygu değişikliklerine çok ihtiyaçlılar. Yani bir anda çok mutluyken bir anda çok mutsuz olabilirler, eleştiri asla kabul etmezler, kendilerini daima çok güzel ve çok özel hissederler. Onlar çok akıllıdır ve çok zekidir, bu yüzden çok başarılıdırlar, zayıflığı hiç sevmezler. Hı. Anlatabiliyor muyum? Hı. Mesela bunlar yeterli. Bunların hepsinin bir arada var olduğu ve ciddi kavgacıdırlar. Yani istedikleri olmadığı anda aşağıların en aşağısı olabilirler. Evet. Bu arada bir uzmana başvurma nedenleri de genelde insanların, insanlara duyduğu öfkedir. Öfke problemleri yüzünden evet. bir e, şeye gider, uzmana gider. Yani ben öfkeliyim, insanlar berbat, ben harikayım, ben nasıl o insanlardan kurtulabilirim amacıyla gider. Asla bu problemlerin kendi Kendinden oluşumu. Kendinden kaynaklandığını hiçbir zaman düşünmezler. Peki hocam, Meryem Hanım, Meryem'ce kullanıcı adıyla iyi günler demiş. Teşekkürler efendim. Çocuklarımıza narsist kişilik oluşumunu nasıl engelleyebiliriz? Belki çok genel bir soru ama. Çok yumuşak hem ayrı danışmanı hem çocuk gelişimci olarak bu soruya net bir yanıt verin. Nasıl yetiştirmeliyiz? Bana da yayından önce birkaç şey söyledi oğlum için çünkü. Ben de narsist bir oğlum olsun istemiyorum dedim. Bir anlatın sevgili anneler için hocam. Bir kıymetli anneler her şeyden önce hep söylediğim şeyi söylüyorum. Çocuklarınızı tanımaya çalışın. Onları sevin. Onların davranış kalıplarına bakın onların tutumlarına bakın onların tutumlarına ve durumlarına göre onlarla ilişkilerinizi onların davranış kalıplarına göre şekillendirin bağırmak hakaret etmek kızmak eleştirmek yermek yerine konuşarak yönlendirerek yumuşak bir huylulukla yavaş yavaş çocuklarınızla bir iletişimin içine girin sınırlarınız olsun ama abartmayın. Hiçbir duyguyu abartmadan yaşarsanız onlar zaten normalleşecekler. Ee, ama sen özelsin, sen güzelsin, sen ağızsın, sen paşasın, sen başarılsın, sen, sen en üstün, sen ne kadar zekisin, sen ne kadar güzelsin, sen ne kadar yakışıklısın gibi. Terimler ne kadar sık kullanılırsa Heh. çocuklar o kadar çok narsizme doğru dönerler. Şahanesiniz. Burada virgül koyarak bir soru daha ekleyeceğim çünkü... Diyoruz ki biz uzmanlar son dönemde çocuklarınızın onaylanma ihtiyacı var, onların görülme ihtiyacı var. Lütfen özgüvenli çocuklar yetiştirmek için onları takdir edin. Çocukların takdir edilmeye ihtiyacı var diyoruz. Her uzmanın sosyal medya sayfasında da bu yazıyor. Şimdi biz bunun dozunu eğer arttırırsak ne olur? Belirleyemezsek ne olur? Bunu, bu da önemli. Çocuklarımızı ne zaman ve nasıl takdir etmeliyiz? Bakın bence bu narsizme giderken en önemli çizgilerden birisi. Ne, ne yapınca takdir edeceğiz? Abartılı bir şey için takdir etmemeliyiz. Hı. Yeni de başarma noktasında gerçekten uğraştığı bir şey olduğunda takdir etmeliyiz. Sonucu mu süreci mi takdir yani, etmeliyiz? Yani e, süreçte evet yapıyorsun demeli sonucu takdir etmeliyiz. Hı hı. Yani süreçte bile takdir edersek sonuçta çok daha büyüğünü bekleyeceğiz. Bak ne kadar önemli bir değine. Yani o yüzden süreçte evet yapabiliyorsun, evet başarabiliyorsun, aferin gayretin gayet güzel deyip sonuçta seni tebrik ediyorum gördün mü? Bak çok güzel yaptın ama abartılı cümleler, süslü cümleler, kocaman cümleler kurmaktan daima vazgeçmeliyiz. Evet bu önemli. Şimdi gelelim e, yaklaşık kaç dakikam var? Hiç de duymuyorum. Yönetmeni bir de işte duymuyorum yayın bitmesin diye. <gülüyor> Hocam bir diğer izleyenimiz şöyle bir yorum yapmış. Selamlar Tuba'nın teşekkür ediyoruz. Peki narsist bir babadan yaşayan bir kız çocuğu. Evet bu sorumardı. Babada narsist olur mu diye. Evet narsis bir babadan e, babayla yaşayan demek istemiş. Bir kız çocuğu evliliğinde nasıl problemlerle karşılaşabilir? Neylere dikkat etmemiz gerekiyor? Maalesef evliliğimde aynı aynı problemleri yaşadığımı zannediyorum. Babamın etkisi altında kaldığım için aynı hareketlerimi uyguluyorum bilmiyorum. 3 yıllık evliyim şimdiden teşekkür ederim demiş. Narsis bir babayla büyüyen kız çocuğu narsis bir kocaya mı gider yani evlenir? Yok, böyle bir narsis şey... bir kocası mı olur yani, bunu düşünmüş bence. Hani, böyle bir şey olacak diye bir kaide yok. Bu bir genelleme değil. Ama seçimlerimiz bazen babamıza benzeyen biriyle evlenmemizi ya da annemize benzeyen biriyle evlenmemizi sağlayabilir. Çünkü güvende hissetmek ister ya insan hı hı. sadece sevgiyle değil evlilik ilişkisinde bir de güveni ister. Bu sebeple babasına benzeyen biriyle evlenmiş olmayı seçmiş olabilir ama illa her narsist babanın elinde büyüyen kız çocuğu ya da erkek çocuğu narsist bir kadın ya da erkekle evlenecek diye bir kaide yok. Fakat eşindeki benzerliklerin olması tamamen bir tevafuk olabilir. Yani bu tamamen rastlantısal bir durum söz konusu olabilir. Burada yapması gereken şey bakın farkına varmış. Bu çok güzel bir şey. Yani babam böyleydi, kocam da böyle. Peki ben burada neleri değiştirebilirim? Hani şunu yapabilir, kocasıyla birlikte bir terapi alabilir, kocası olmadan bireysel bir terapi alarak kocasıyla nasıl bir iletişimin içinde olması gerektiğine yönelik bir hareket ve eylem planı çizmelidir her şeyden önce. Ve onu çok iyi tanımalıdır. Neye kızdığını, neye üzüldüğünü, neye sinirlendiğini bunların hepsini çok ciddi anlamda bilmelidir. Yalnız bir parantez açıyorum, eğer narsist olan beyefendi de öfke, şiddet ve gerçek anlamda bu ikisi varsa burada beyefendinin de acilen bir psikiyatrist tarafından görülmesi ve ciddi anlamda bir tedavi sürecinin içine alınması gerekir. Çünkü narsizmin öfkesi normal insan öfkelerine benzemez. O şekilde bir ilişki de yürümez. Evet. Bu yüzden de dikkat etmesi gerekir. Hı hı. Şimdi şu soruyu vaktim de daralıyor. Bu soruyu okumak istiyorum. Ardından belki genel bir e, özet yapalım programı kapatmak adına. Bir e, hanımefendi eşim evde sürekli evi Toplatıyor. Evi kendi düzenine göre yapmak istiyor. Çocuklara sürekli müdahale ediyor. O öyle mi yapılır? Neden oraya oturdun? Öyle mi yenir? Sürekli bir yönlendirme. Bir konuda farklı şeyler düşünsek dahi tartışma çıkmasın diye hiç oralı olmak istemiyorum. Çünkü defalarca denedim. Sürekli o haklıymış gibi savunuyor. Haklı olduğum halde beni ikna ediyor. Ne yapabilirim? Demiş. Burada bir narsisim kişiliği var gibi görünüyor. Yani şöyle bir şey yapılabilir. Aile toplantısı yapsınlar hep beraber baba sen şöylesin, sevgili eşim sen böylesin. Evet. Yani şöyle bir şey olabilir. Hep beraber toplanırlar. Herkes kendinde olan ya da olmayanı ve karşısındakini eleştirme hakkına sahiptir. Karşısındakiyle konuşur. İşte anne senin şu özelliklerini beğenmiyorum, baba senin şu özelliklerin beni çok rahatsız ediyor, kızım senin şu özelliklerin gibi toplu bir toplantı yapılır. O toplantıda babaya önce bu bildirilir. Baba önce kendini duvara çarpılmış gibi hissedecektir. Hatta birkaç kere kafası çakılmış gibi hissedecektir. Öfkelenecek kızacak ve bağıracaktır. Lütfen bundan korkmayın. Sakin ol hayatım. Sadece... Daha sağlıklı bir ilişki için konuşuyoruz gibi bir sürece tabi olmalıdır anne. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir evin değişimi, bir evin düzeni, bir evin toparlanması kadının işidir. Kocanın işi değildir ki. Hı hı. Evin dizaynı da kadının işidir. Evet burada iş bölümlerini hatırlatmak ve belki de e, dinlemek ama bildiğinizi de çaktırmadan çünkü böyle ömür gitmez bakın şimdi hayır demezseniz hiç olmadık bir yerde olmadık bir şeyden dolayı çat diye o ilişkiyi kırarsınız fırları tır atarsınız arkanıza bile dönmeden gidersiniz. Sonra çocuklarınız size der ki keşke anne şöyle davransaydın keşke baba böyle davransaydın evet. o yüzden şimdi bu haldeyken ben söyledim ben konuştum ben toparlamak için uğraştım deyin belki de düzelecektir bilmiyoruz ki. Ee, Valla programın sonuna geldik. Dış baskılar, dış baskılar <gülüyor> rejiden <gülüyor> ama e, şu soru hemen belki son cevabınız olsun. Güzel bir program demiş bir izleyiniz. 16 yaşında olduğum inatçı bizim istediğimiz hiçbir şeyi yapmıyor. Kendi ne istiyorsa onu yapıyor. Bu yetişkin olunca narsist olacağı anlamına gelir mi? Hayır gelmez. Güzel. İşte bu kadar kısa. Hemen korkmayın inatçılık farklı bir kişilik özelliğidir diye söylemiş olalım. Ve kıymetli Şahane Hocam Senem Hocam'la ne güzel bir yayındı. Evet. Ağzınıza sağlık. Bitirdik sağlıklı. nasıl geçti biz de bilemedik. İnanın bugün ben bugün anlamadım. Bugün yine ben hitteler gibi yükseldim, yükseldim konuştum. Çok mu acaba bu konuyu seviyorum bilmiyorum ama e, önemli bilgiler verdiniz hocam. Çok Tabii. teşekkür ediyorum ayakkabınızda sağlık. Edeyim. Bir İnşallah başka uygulamışlardır Kesinlikle. ya Bir başka yayında yine hocamı ağırlayacağız başka konuyla diyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Teşekkür ve efendim bugün de biz aydan sürenin sonuna geldik. Nersis bir ebeveynle büyümek ve onun etkilerinden bahsetmeye gayret ettik. Sizden gelen soruları da cevaplamaya gayret ettik. Adım adım insan hesaplarını lütfen sosyal medyadan bizleri takip edin. Görüş önerilerinizi yazın diyerek sizlere her zaman olduğu gibi yine en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.